ve inne hayra hadise kelamullah ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrü'l umur muhtesatuhha ve kullu muhtesaten bidae ve kullu bidaten dalale ve kullu dalaleti fi'n kardeşlerim az önce de belirttiğim gibi meal okumaya devam ediyoruz inşallah kaldığımız yerden bugün Allah nasip ederse okuyacağımız ilk sure Kasas suresi. Ee, Kasas suresi hakkında Öncelikle kısaca bilgi vermek gerekirse e, Mekke'de nazil olmuş bir suredir 88 ayettir e, 85. ayetinin hicret esnasında yani Mekke ile Medine arasında e, 52 ile 55. ayetlerin ise Medine'de nazil olduğu rivayet edilmiştir e, Kasas olaylar yani kıssalar hikayeler demektir kısastan e, kıssadan hazırlığını gelmekte İsmi'nin 25. ayette geçen kasas kelimesinden almıştır. Surenin başlayacak konuları Musa Aleyhisselam'ın çocukluğundan itibaren hayatı, mücadeleleri, Defit ehlinin zaferi ve dünya servetine güvenilmemesi teşkil etmektedir. Alaikum selam ve rahmetullah hoş geldiniz. Bismillahirrahmanirrahim. Ta sin mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir kavim için faydalı olmak üzere Musa ile Firavun haberlerinden bir kısmını sana gerçek şekliyle nakledeceğiz. Firavun Mısır toprağında gerçekten azmış, halkanın çeşitli zümrelere bölmüştü. Onlardan bir zümreyi güçsüz buluyor, bunların oğullarını boğazlıyor, kızlarını ise sağ bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardan Biz ise o yerde güçsüz düşürgenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak ve onları mukaddes topraklara varis kılmak istiyorduk. Ve o yerde onları hakim kılmak, Firavun ile Haman'a ve ordularına, onlardan yani İsrail gelecek diye korktukları şeyi göstermek istiyorduk. Musa'nın anasına onu emzir, kendisine zarar geleceğinden endişelendiğinde onu denize yani bırakıver. Hiç korkup kaygalanma. Çünkü biz onu sana geri vereceğiz. Ve onu peygamberlerden birisi yapacağız diye bildirmiştik. Nihayet Firavun ailesi onu yitik çocuk olarak nehirden aldı. O sonunda kendileri için bir düşman ve tasa olacaktı. Şüphesiz Firavun ile Haman ve askerleri yanlış oldaydılar. Firavun'un karısı sepetin içinden erkek çocuk çıkınca kocasına Benim ve senin için göz aydınlığıdır. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur ya da onu evlat edinleriz.'' istedi Halbuki onlar işin sonunu sezemiyorlardı. Musa'nın anasının yüreğinde yalnızca çocuğunun tasası kaldı. Eğer biz vadimize inananlardan olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Annesi Musa'nın ablasına, ''Onun izini takip et.'' dedi. onlar da onlar farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz daha önceden annesine geri verilinceye kadar onu süt ananalarını kabulüne yani emmesine müsaade etmedik. Bunun üzerine ablası size onun bakımını namınıza üstlenecek hem de ona iyi davranacak bir aile göstereyim dedi. Böylelikle biz onu anasına gözü aydın olsun, gam çekmesin ve Allah'ın vaadi'nin gerçek olduğu bilinsin diye geri verdik. Fakat yine de pek çoğu bunu bilmezler. Musa yiğitlik çağına erip olgunlaşınca biz ona hikmet ve ilim verdik. İşte güzel davrananları biz böyle mükafatlandırırız. Musa, ailesinin habersiz olduğu bir sırada şehre girdi. Orada biri tarafından,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 Çünkü çok bağışlayıcı, çok esirgiyeci olan ancak odur. Musa, Rabbim, bana lütfettiğin nimetlere and olsun ki artık suçlulara ve suça itenlere asla arka çıkmayacağım, dedi. Şehire korku içinde etrafı gözetleyerek sabahladı. Bir de ne görsün, dün kendisinden yardım isteyen kimse feryat ederek yine ondan yardım istiyor. Musa ona yani yardım isteyene dedi ki,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 İleri gelenler seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Derhal buradan çık. İnan ki ben senin iyiliğini isteyenlerdenim.'' dedi. Musa korka korka etrafı gözetleyerek oradan çıktı. ''Rabbim beni zalimler güruhundan kurtardı. kurtar.'' dedi. Medyen'e doğru yönerdiğinde ''Umarım Rabbim beni doğru yola iletir.'' dedi. Musa Medyen soyuna varınca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 Bana indireceğin her hayra, hayra lütfuna ihtiyacım var dedi. Derken o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam dedi bizim yerimizde hayvanları sulamanın karşılığını ödemek için seni çağırıyor. Musa ona yani Hazreti Şuayb'a gelip başından geçeni anlatınca o korkma o zalim kavimden kurtuldum.'' dedi. Şuayb'ın iki kızından biri Babacım onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle istihdam edeceğin en iyi kimse güçlü ve güvenilir olandır dedi. Şu ayb dedi ki, bana 8 yıl çalışmana karşılık şu iki kızından birini sana nikahlamak istiyorum. Eğer 10 yıla tamamlarsan artık o kendinden yoksa sana ağırlık vermek istemem. İnşallah beni iyi kimselerden, işverenlerden bulacaksın dedi. Musa şöyle cevap verdi.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 Elini koynuna sok. Kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Korkudan açılan kollarını kendine çek. İşte bu ikisi firavun ve adamlarına karşı Rabbin tarafından iki kesin değildir. Çünkü onlar yoldan çıkan bir kavim olmuşlardır diye seslenildi. Musa dedi ki Rabbim.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 O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklük tasladılar ve gerçekten bizi döndürülemeyeceklerini sandılar. Biz de onu ve askerlerini yakalayıp denize attı verdik. Bak işte zalimlerin sonu nice oldu. Onları ateşe çağıran öncüler kıldık. Kıyamet günü onlar yardım da görmeyecekler. Bu dünyada arkalarına lanet taktık. Onlar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 Bilakis biz nece nesiller var ettik de, onların üzerinden uzun zamanlar geçti. Sen ayetlerimizi kendilerinden okuyarak öğrenmek üzere medyan halkı arasında oturmuş da değilsin. Aksine onları sana gösteren biziz. Musa'ya seslendiğimiz zaman da sen Tuğrul'un yanında değildin. Bilakis senden önce kendilerine uyarıcı, peygamber gelmeyen bir kanunu uyarman için Rabbinden bir rahmet olarak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 Musa'ya verilen mucizeler gibi ona da verilmeli değil miydi, dediler. Peki, daha önce Musa'ya verilene de inkar etmemişler miydi? Birbirini destekleyen iki sihir demişler ve şunu söylemişlerdi. Doğrusu biz hiçbirine inanmıyoruz. Resulüm, de ki, Eğer o doğru sözler iseniz, Allah katından bu ikisinden bana ve Musa'ya kitaplardan daha doğru bir kitap getirin de,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 Biz seninle beraber doğru yola uyarsak yurdumuzdan atılırız dediler. Biz onları kendi katımızdan bir rızık olarak her şeyin ürünlerinin toplanıp getirildiği güvenilmez, dokunulmaz bir yere, yani Mekke'ye yerleştirmedik mi? Fakat onların çoğu bilmezler. Biz refahından şımarmış nice memleketleri helak etmişizdir. İşte yerleri. Kendilerinden sonra oralara pek az oturulabilmiştir.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 hala buna akıl erdiremeyecek misiniz? Şu halde kendisine güzel bir vaatte bulunduğumuz ve ardından ona kavuşan kimse sırf dünya hayatının geçici menfaat ve zevkini yaşattığımız sonra kıyamet gününde azap için huzurumuza getirilenler arasında bulunan bir kimse gibidir. O gün Allah onları çağıracak. Benim ortaklarım olduklarını iddia ettiklerini sani nerede diyecektir. O gün aleyhlerine söz yani hüküm gerçekleşmiş olanlar Rabbimiz. Şunlar azdırdığımız kimselerdir. Biz nasıl azmışsak onları da öylece azdırdık. Yoksa onları zorlayan bir gücümüz yoktu. Onların suçlarından biri olduğumuzu sana arz ederiz. Zaten onlar aslında bize tapmıyorlardı. Kendi arzularına tapıyorlardı. Allah'a koştuğunuz ortaklarınızı çağırın denilir onlara. Onlar da çağırırlar fakat kendilerine cevap vermezler ve karşılarında azabı görürler. Ne olurdu dünyadayken doğru yola girselerdi? O gün Allah onları çağırarak peygamberlere ne cevap verdiğiniz diyecektir. İşte o gün onlara bütün haberler körleştirilmiştir. Onlar birbirlerine soru da soramayacaklardır. Fakat tövbe eden, iman edip iyi işler yapan kimseye gelince onun kurtuluşa erenler arasında olması umulur. Fakat Rabbin dilediğini yaratır ve seçer. Onların seçim hakkı yoktur. Allah onların ortak koştuklarından münezzehtir ve şanı yücedir. Rabbin onların sinelerinde gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. İşte o Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Önünde de, sonun Önünde de sonunda da hamd onundur. Hüküm onundur. Ve ancak ona döndürüleceksiniz. Ve de ki, Düşündünüz mü hiç, eğer Allah üzerinizdeki geceyi ta kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka size bir ışık getirecek ilah kimdir? Hala işitmeyecek misiniz? De ki, söyleyin bakalım. Eğer Allah üzerinizde gündüzü tak kıyamet gününe kadar aralıksız devam ettirse, Allah'tan başka istirahat edeceğiniz gece ise getirecek ilah kimdir? Hala görmeyecek misiniz? Rahmetinden ötürü Allah geceyi ve gündüzü yarattı ki, geceliğin dinlenesiniz, gündüzün, Onu fazla kereminden rızkını arayasınız ve şükredesiniz. O gün Allah onları çağırarak, benim ortaklarım olduklarını itaat ettikleriniz hani nerededir diyecektir. O gün her ümmetten bir şahit çıkarır, kafirlere kesin dediğinizi getirin deriz. O zaman bilirler ki hakikat Allah'a aittir ve uydura geldikleri şeyler de kendilerinden ayrılıp kaybolmuşlardır.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 Yeryüzünde bozgunculuğu artılama. Şüphesiz ki Allah bozuncuları sevmez. Karun ise o servet bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demişti. Bilmiyorum oydu ki Allah kendinden önceki nesillerden ondan daha güçlü, ondan daha çok taraftarı olan kimseleri helak etmişti. Günahkarlardan günahları sorulmaz. Derken Karun ihtişamı içinde kavminin karşısına çıktı.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 İşte ahiret yurdu, biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. En güzel akibet takva sahiplerindir. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı bir karşılık vardır. Kim bir kötülük getirirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Resulüm, Kur'an'ı okumayı, tebliğ etmeyi ve ona uymayı sana farz kılan Allah Elbette seni yine dönülecek yere döndürecektir. De ki Rabbim, kimin hidayeti getirdiğini ve kimin açık bir sapıklık içinde olduğunu en iyi bilendir. Sen bu kitabın sana vahyolunacağını umuyordun. Umuyordun. Bu ancak Rabbinden bir rahmet olarak gelmiştir. O halde sakın kafirlere arka çıkma. Allah'ın ayetleri sana indirildikten sonra artık Sakın onlar seni bu ayetlerden alıkoymasınlar. Rabbine davet et. Asla müşriklerden olma. Allah'la birlikte başka bir ilaha tapıp yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur. Ve siz ancak O'na döndürüleceksiniz. Sadık Evet kardeşlerim ben... Ee... kısas suresini tamamladık Allah'ın izniyle